Bu okuduğumuz rivayet İbn İyabîşeyben'in Ravi'leri sika olan bir senetle bunu rivayet ettiğini söyledik ve bununla beraber aralarında Ata, Süfyan, Sevri, El, El Evzâi, İmam Şafii ve Ahmet ibn Hanbel İbn İrahuye, İbn Hazm ve başkalarının bulunduğu bir grup ilim adamı kadının kadınlara imamlığını caiz görmüşlerdir.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 408 numarayla geçen bir haber. Ee, i̇nşallah bunun caiz olduğunu görmekteyiz ve söylemekteyiz. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in öyle bir uygulaması vardı. Mesela e, Ramazan'da kadınlara özel imam tahsis edilirdi. Namaz kıldırması için. Mesela eee Urve bin Zübeyir şöyle diyor. Şöyle diyor. Ömer bin Khattab radıyallahu anh Ramazan ayında iki kari yani iki Kur'an okuyucu imamı belirlemişti. Übey erkeklere Ebu Hasme'de kadınlara namaz kıldırıyordu. Ve yine Ramazan'da teravih namazı için kadına mushaftan okuyarak da olsa imamlık yapacak bir mahremi varsa...